Celalim hakkı için ibret alırlar diye vahyi onlar için ardı ardına yetiştirdik Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz o kimseler ki onlar onlar bu Kur'an'a da iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman biz ona iman ettik. Şüphesiz ki o Rabbimizden gelen haktır. Zaten biz ondan önce de Müslüman kimseler idik derler. İşte onlara her iki kitaba da iman etmelerinden ve sabretmelerinden dolayı mükafatları iki defa verilecektir. Ve onlar kötülüğü iyilikle def ederler. Ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. <gülüyor> Boş söz işitleri zaman ise ondan yüz çevirirler ve bizim amellerimiz bize sizin amelleriniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahilleri arkadaş edinmek istemeyiz derler. Allah <gülüyor> Şüphesiz ki sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Çünkü o hidayete erecek olanları en iyi bilendir. وَقَالُوا اِنَّ التَّبِعِ الْهُدَامَةَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى اِلَيْنْ تَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ bir de biz seninle beraber hidayete tabi olursak yurdumuzdan hemen çıkarılırız dediler. Halbuki onları katımızdan bir rızık olarak her şeyin mahsullerinin toplanıp ona getirildiği emin bir hareme mekkiye yerleştirmedik mi fakat onların çoğu üzerlerindeki nimetimizi bilmezler. Halbuki bol ve rahat geçimleri ile şımarmış nice şehir halkını helak ettik. İşte şu harap olmuş meskenleri, kendilerinden sonra oralarda ancak pek az oturulabilmiştir. Çünkü onlara varisler biz olmuşuzdur. <gülüyor> Rasûlen ve mâ ve Rabbim ise onların ana şehirlerinde kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe o memleketlere helak edici değildir. Zaten biz halkı zalim kimseler olan şehirlerden başkasını helak ediciler değiliz. Halbuki size verilen her şey ancak dünya hayatının geçici menfaati ve zinetidir. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hiç akıl erdirmez misiniz? hasanan fehu dunya minel o halde kendisine güzel bir vade bulunduğumuz, sonunda ona kavuşacak olan o kimse hiç kendisine dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet günü azab için hazır edilmişlerden olan kimse gibi midir? <gülüyor> Ve o gün Allah onlara, o müşriklere seslenir de, kendilerini bana ortak zannetmekte olduğunuz ortaklarım nerede buyurur? <gülüyor> lehlerine azabımıza dair söz hak olanlar der ki Rabbimiz bizim azdırdığımız kimseler işte şunlardır Biz nasıl azdıksa onları da öyle azdırdık Onlardan sana sığınıp uzaklaştık Zaten onlar nefislerinin peşindeydiler de bize tapmıyorlardı <gülüyor> Ve o gün müşriklere Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denilir de onları çağırırlar. Fakat kendilerine cevap vermezler ve karşılarında azabı görürler. Ve olurdu onlar gerçekten hidayete ermiş olsalardı. Ve <gülüyor> Artık o gün Allah onlara seslenir de peygamberlere ne cevap verdiniz buyurdu. İşte o gün haberler onlara körleşmiş, gizli kalmıştır. Artık onlar birbirlerine de bir şey soramazlar. Fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimseye gelince... İşte onun için kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbuk ma ve taala Rabbin ise dilediğini dilediği gibi yaratır ve seçer. Onların o kulların bu yaratılışta seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve pek yücedir. Çünkü Rabbin onların sineleri neyi gizler ve neyi açıklarsa bilir. Ve huvallahü la ilahe illa hu, hamdu fil ula hem O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Başta da, sonda da, dünyada da, ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm de O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz. Kul ''Men ilahum gayrullah ye'tikum bi ziyâ, efela De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah geceyi üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılacak olsa, Allah'tan başka size bir ışık getirecek ilah kimdir?'' İç söz dinlemez misiniz? De ki ila Deki söyleyin bakalım. Eğer Allah gündüzü üzerinize kıyamete kadar daimi kılacak olsa Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz bir geceyi size getirecek ilah kimdir? Hiç hakkı görmez misiniz? <gülüyor> Halbuki Allah rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü bir nimet kıldı ki geceleyin onda istirahat edesiniz ve gündüzün onun fazlından rızkınızı arayasınız ve umulur ki şükredersiniz <gülüyor> ve o gün Allah onlara on müşriklere seslenir de kendilerini bana ortak zannetmekte olduğunuz ortaklarım nerede buyurur? O gün her ümmetten kendi peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız da o ümmetlere sizi emirlerime uymaktan alıkoyan delilinizi getirin deriz. O zaman şüphesiz hakkın Allah'a ait olduğunu bilmişlerdir ve uydurmakta oldukları şeyler kendilerinden kaybolup gitmiştir.